1126, numaralı konu, Ebu Zer'ın, Hazreti Peygamber'in ölümü hakkında kendisine verdiği haberlere kesinlikle inanması, evet, Ebu Zer ölüm döşeğinde yatarken, hanımının ağlamakta olduğunu gördü ve, ey kadıncağız, niçin ağlıyorsun, diye sordu, hanımı, seni kaybettikten sonra güçsüz ve kimsesiz kalacağım için değil sana kefen yapabileceğimiz bir şeyimiz olmadığı için ağlıyorum, dedi, bunun üzerine hanımına şunları söyledi, sakın ağlama, çünkü birkaç kişiyle birlikte yanındayız oturmakta iken Hazreti Peygamber bizlere, içinizden birisi ıssız bir çölde vefat edecek ve onun cenazesini bir grup Müslüman kaldıracaktır, buyurdular. İşte Hazreti Peygamberin bu sözleri söyledikleri sırada orada bulunanların hepsi bir köyde ölmüş ve Müslümanlardan bir cemaat tarafından defnedilmişlerdir. Hazreti Peygamberin işaret ettiği o kimse benim. Çünkü gördüğün gibi bir çölde ölüyorum. Allah'a yemin ederim ki ne ben yalan söylüyorum ve ne de bana yalan söylenmiştir. Şimdi çık ve yol bak, bunun üzerine kadın, böyle bir grubun geleceğini pek zannetmiyorum, çünkü hacılar tamamen gitmişler, yollarda ise hiç kimse kalmamıştır, dedi, buna rağmen kadın ara sıra kalkıp çevredeki kum tepeciklerinin üzerine çıkıp gelip giden olup olmadığına bakıyor sonra yine Ebu Zer'ın yanına dönüyordu, nihayet uzaktan develerinin üzerinde bir kuş gibi görünmekte olan birkaç kişinin adeta yeri yararak geldiklerini gördü, kadın elbisesiyle işaret etmeye başladı, bunu gören kervandakiler yollarını değiştirerek onun yanına geldiler ve kendisine ne istediğini sordular. Bunun üzerine kadın, "Burada ölmekte olan bir Müslüman vardır. Kendisine kefen olabilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Gelin de onu kefenleyin ve defnedin." dedi. Kervandakiler, "O kişi kimdir?" diye sordular. Kadın, "O Ebu Zer'dir." cevabını verdi. O zaman, "Anne ve babalarımız ona feda olsun." diyerek oraya bir an önce varmak üzere develerini kamçıladılar. Yanına vardıklarında Ebu Zer onlara, "Müjde sizlere." diyerek Hz. Peygamber'in sözlerini nakletti, sonra da devamla şunları söyledi, ben Hazreti Peygamber'in iki ya da üç çocukları ölüp de Allah'tan mükafat bekleyerek buna sabır gösteren Müslüman ebeveynler ateşi, cehennemi, hiç görmezler, buyurduğunu işittim, eğer kefen olabilecek bir elbisem olsaydı beni onunla kefenleyiniz diyecektim, şayet hanımımın bana kefen olabilecek bir elbisesi olsaydı onu kefen edinirdim, size Allah ve İslamiyet namına yemin verdiriyorum ki içinizde emirlik, arifliğiniz, kontrolörlük, müfettişlik ya da postacılık gibi devlet memurluğunda bulunmuş olan kimseler varsa bunlar elbiselerini bana kefen yapmasınlar. Ensardan bir genç hariç, gelenlerin hepsi bir devlet memurluğunda bulunmuş kişilerdi. Genç, ben devlet memurluğunda hiç bulunmadım, bunun için de elbisemi sana kefen yapacağım. Ayrıca annemin eliyle dokuyup bana hediye ettiği ve şu anda yüküm arasında bulunan iki elbiseyi de sana kefen yapacağım, dedi. Ebu Zelda buna razı olarak ona, beni sen kefenle, buyurdu, böylece vefatından sonra onu o ensardan olan genç kendi elbiseleriyle kefenledi, bu genç hariç kafiledekilerin hepsi Yemenli idiler ve aralarında Hakır bin el-Edberle Malik el Eşter de vardı.